664 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in bizzat savaşa çıkmak istemesi ve Hazreti Ali'nin onu bundan vazgeçirmesi, evet, babam kılıcını kuşanıp, devesine binerek, zir kassa, ya doğru yola çıktı, Ali bin Ebi Talip geldi, devenin yularına yapıştı ve, ey Allah Resulünün halifesi, nereye, sana Resulullah'ın Uhud gününde söylediklerini söylüyorum, kılıcını kınına sokak, ve nefsini feda etmek suretiyle bize bir faca meydana getirme, Allah'a yemin ederim ki, eğer öldürülür sen, artık senden sonra İslam'ın bir nizamı hiçbir zaman olmayacaktır, dedi, ve babam geri gelerek orduyu gönderdi.